1831 numaralı konu, Hazreti Fatıma'nın, babasına takdim ettiği yemeğin bereketlenmesi, evet, Allah'ın Resulü birkaç gün hiçbir şey yemedi, bu, Resulullah'a gayet ağır geldi, hanımlarının hücrelerine gitti, onların yanında hiçbir şey bulamadı, Fatıma'ya gelerek, ey kızım, senin yanında yiyecek bir şey var mıdır, ben acıktım, dedi, Fatıma, canım sana feda olsun babacığım, yemin ederim ki, yanımda yiyecek hiçbir şey yoktur, dedi, Hazreti Peygamber oradan ayrı bulduktan sonra bir komşusu Fatıma'ya iki ekmekle bir parça et gönderdi. Fatıma onları bir kaba koydu. Kendisi ve çocukları aç olduğu halde Allah'a yemin ederim ki ben Allah'ın peygamberini kendime ve çocuklarıma tercih ederim dedi ve çocuklarından birisini Hazreti Peygamber'i çağırmak için gönderdi. Biraz sonra Hazreti Peygamber ve torunu geldiler. Fatıma babasına "Canım sana feda olsun. Sen gittikten sonra Allah bana bir şey gönderdi. Onu senin için sakladım." dedi. Hazreti Peygamber Peygamber, getir, ey kızım, dedi, ben kabı getirdim, üzerindeki kapağı kaldırdıktan sonra baktım ki ekmek ve et ile dolmuştur, ona bakınca dilim tutuldu, anladım ki bu, Allah'tan gelen bir berekettir, Allah'a hamd ettim, peygamberinde selatu selam okudum ve kabı Resulullah'a takdim ettim. Hazreti Peygamber bu manzara karşısında Allah'a hamdetti ve "Ey kızım, bu nereden gelmiştir?" dedi. "Ey babam, o Allah'ın katından gelmiştir. Kesinlikle Allah dilediğini hesabsız rızka mazhar eder." dedim. Peygamber bu söz karşısında Allah'a hamd ederek, hamd o Allah'a mahsustur ki, seni İsrailoğullarının en üstün hanımı olan Meryem'e benzer kılmıştır, çünkü o, Allah kendisine bir rızık gönderse, ondan da bunun nereden geldiği sorulunca, o Allah'ın katından gelmiştir, kesinlikle Allah dilediğine hesapsız rızık verir, diyordu, dedi, Hz. Peygamber Ali'ye haber gönderdi, Ali gelince, Hz. Peygamber ve hanımları, Hasan, Hüseyin ve bütün ehli beyt doyuncaya kadar yediler, çanak hal olduğu gibi doluydu ve geri kalanı da bütün komşularıma dağıtmak suretiyle değerlendirdim. Allah ona çok bereket vermişti.